İnna s-sadqa tul-fuqara'ı ve l-masa'kin ve l-ʿamilin alayha ve l Sadakalar, zekatlar. Allah'tan bir farz olarak ancak fakirlere, yoksullara, zekatı toplamak için memur kılınmakla onun üzerine çalışanlara, kalpleri İslam'a ısındırılacak olanlara, azat edilmek üzere efendisiyle belli bir bedel karşılığında anlaşmış olan kölelere, borçlulara, Allah yolunda olanlara ve yolda kalmışlara mahsustur. Ve Allah alim, menfaatinize olanı hakkıyla bilendir. Hakim en doğru hükmü verendir. <gülüyor> Onlardan, o münafıklardan öyleleri de vardır ki Peygamberi incitirler ve O her söylediğimizi dinleyen bir kulaktır derler De ki, O sizin için bir hayır kulağıdır Yalnız hayırı dinler Allah'a iman eder, müminlere de güvenir, sizden iman edenler için ise bir rahmettir. Allah'ın Resulü'nü incitenler yok mu? Onlar için peş elemli bir azap vardır. Yehlifûne billâhi lakum ve ve en rafıklar sizi hoşnut etmek için size Allah'ın üzerine yemin ederler. Eğer mümin kimseler iseler kendilerini razı etmelerine Allah ve Resulü daha layıktır. E lem ve ve şunu gerçekten bilmediler mi ki kim Allah'a ve Resulüne karşı gelirse artık şüphesiz onun için içinde ebedi olarak kanıcı olduğu cehennem ateşi vardır. İşte büyük rezillik budur. Yahzeru'l fi Münafıklar kalplerinde olanı kendilerine haber verecek bir surenin onlara müminlere indirilmesinden endişe ederler deki siz alay edin şüphesiz ki Allah kaçındığınız şeyi ortaya çıkaracaktır. Ve ve <gülüyor> Andolsun ki onlara niçin alay ettiklerini sorsan elbette biz ancak lafa dalıp şakalaşıyorduk derler. De ki Allah ile onun ayetleriyle ve onun peygamberiyle mi alay ediyordunuz? La kad kefertum imanikum Boşuna özür dilemeyin. İman etmenizden sonra gerçekten kafirliğinizi açığa vurmuş oldunuz. İçinizden bir kısmını samimi tevbelerine binaen affetsek bile bir kısmına da gerçekten onlar günahkar kimseler olduklarından dolayı azap edeceğiz. el ba'duhum min Münafık erkekler ve münafık kadınlar birbirlerindendir. Kötülüğü emrederler, iyilikten men ederler ve ellerini sıkı tutarlar. Hayır yapmazlar. Onlar Allah'ı unuttular. Bunun üzerine o da onları unuttu. Lütfundan mahrum etti. Şüphesiz ki münafıklar fasıkların ta kendileridir. Ve adallahu limunafikine vel munafikati vel kuffara nara cehennem, nara cehennem. Allah münafık erkeklere münafık kadınlara ve kafirlere içinde ebediyen kalıcı oldukları Cehennem ateşini vaat etti. O onlara yeter Allah ise onlara lanet etti Ve onlar için, Daimi bir azap vardır. Kullarınızın önünde olanlar, kudretlerinizin önünde olanlar, kudretlerinizin Ey münafıklar, siz de sizden öncekler gibisiniz. Halbuki onlar kuvvetçe sizden daha şiddetli, mallar ve çocuklar cihetiyle daha çok idiler. Böylece onlar dünyadan kendi nasipleriyle faydalanmak istediler. Sizden öncekiler kendi paylarına düşenle nasıl zevk sürmek istedilerse artık siz de kendi kısmetinizle faydalandınız. Ve batıla dalanlar gibi siz de o batağa daldınız. İşte onlar dünya ve ahirette Amelleri boşa gidenlerdir ve yine onlar gerçekten hüsrana uğrayanlardır. <Sessizlik> فَمَا Onlara kendilerinden öncekilerin, Nuh, Ad ve Semud kavminin, İbrahim kavminin, Medyen halkının ve Lut kavmi gibi alt üst olan şehirlerin haberleri gelmedi mi? Peygamberleri onlara mucizeler getirmişti. Böylece Allah onlara zulmediyor değildi. Fakat onlar bu inkarlarıyla kendilerine zulmediyorlardı. Ve ve ba'duhum ma'rufi ve <gülüyor> mümin erkekler ve mümin kadınlar ise birbirlerinin dost ve yardımcılarıdırlar. İyiliği emreder, Kötülükten yasaklarlar. Namazı hakkıyla eda ederler. Zekatı verirler. Allah'a ve Resulüne itaat ederler. İşte onlar Allah'ın kendilerine ahirette merhamet edeceği kimselerdir. Şüphesiz ki Allah aziz, kudreti daima üstün gelendir. Hakim, her işi hikmetli olandır. Allah mümin erkeklere ve mümin kadınlara altlarından ırmaklar akan içinde ebedi olarak kalıcı oldukları cennetler ve adın cennetlerinde güzel meskenler vaadetti. Allah'ın rıdvanı razı olması ise daha büyüktür. İşte büyük kurtuluş. Ya ve ve cehennem nasir. Ey Peygamber, kafirlerle ve münafıklarla cihat et ve onlara sert davran. Onların varacağı yer ise cehennemdir ve o ne kötü varılacak yerdir. kufri ma illa min o sözü söylemediklerine dair Allah'a yemin ediyorlar. Halbuki o küfür sözünü gerçekten söylediler de İslam'ı kabul etmelerinden sonra kafir oldular. Ve muvaffak olmadıkları şeye peygambere suikast yapmaya da yeltendiler. Sırf Allah ve Resulü fazlından kendilerini zengin etti diye buna rağmen nankörlük ederek intikam almaya kalktılar. Artık tevbe ederlerse kendileri için hayırlı olur. Eğer yüz çevirirlerse Allah onları dünya ve ahirette pek elenli bir azap ile cezalandıracaktır. Yeryüzünde onlar için ne bir dost ne de bir yardımcı vardır.